الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا وقائدنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ve şerr-ül umuri muhdesatetha ve kul muhdesetin bid'a ve kul bid 28 Mart 1900 e, pardon 2011 11 Pazartesi Pazartesi iman derslerine devam ediyoruz. Şimdi biz iman dersleri e, sürüyor tabi. Geçen e, derslerden neler yaptık? Şu anda kadar imanı artan ve eksilten sebepler biraz uzadı. Ama ondan önce kitaba başlarcan imanın tanımı. Onu işledik. İmanın tanımını işledik. Tanımı neydir? Dedik iman selef alimlerinin icmaıyla kalple itikad, dille ikrar, ikrar e, Azal. azalarla amel. Hmm. Bu üçü bir arada geldi iman olur. Bu üçünün bir eksildi iman olmaz. Ehl-i e göre. Buna göre Selefi Salih'in de icma'ını ortaya koyduk. Ondan sonra iman artır, artar ve eksilir. Bunu da işledik. İman artar ve eksilir. Bu da ehl i Sünnet'in bir itikadındandır. Çünkü iman dedik, kareler nedir? Bir tablodur. Ya boz gibidir. Tabloları hepsini yeri yerinde otursak imanı mükemmel bir şekilde anlarız. Nasıl yapbozda bozda bir parça eksik olsa, yani yanlış otursa o tablonu bozar. İman meselesi de böyledir arkadaşlar. Tablo tam beynimizde Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği gibi çizilmesi lazım ise da ne lazım? Tabloları, taşları yeri yerinde oturtacağız kareleri. Oturtmak için yap bozdan eser her köşeyi yerine koyacaksın. İman meselesinde nester, iman meselesinde de her şeyi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ashabının ve ona tabi olan ve dört imam anladığı gibi ne yapacağız? İman meselesini anlayacağız. Biz bu meseleyi anladık ne olur? Zihnimizde iman meselesi oturur. Ondan sonra neye başladık? Ee, imanı eksilten artan sebepleri dedik. Onda bayağı ders sürdü biraz. Çünkü o sebepler güncel meseleyden olduğu için bizim ihtiyacımız var. O çok önemlidir. Yani itikad arkadaşlar sadece kuru kuru bir ders değil. Nedir bu itikat meselesi? İtikad meselesi inandın canlandıracaksın. Yoksa hiçbir şey yazmazsın sadece kalbinde itikad etsen, amele dökmesen ne olur? Hiçbir şey yazmaz. Belki yerine göre ataş yazar. Neden? Çünkü bildiğinle amel etmiyorsun. Onun için canlandırmak için bize lazım canlandırması. Canlandırması lazım imanın. Ondan sonra ne işledik? Ne işleyeceğiz? Şu ül iman. İmanın şubeleri. O, bu Şimdi buna başlayacağız. Bu da birkaç ders alır. İnşallah e, elimizden geldikçe öz tutacağız ama öyle öz tutacağız ki şeyi bozmasın. Anlamını bozmasın. Öyle de çok da tayyir veririz ki insan bıkmasın. Orta bir yol izleriz. Tabi ondan sonra imanın mertebeleri var. Şöbelerinden sonra. Ondan sonra imanda istisna vesaire maddelere hepsini işleyeceğiz. Biz dedik ki bizim iman derslerinde özellikle acelemiz yoktur. Bizim hedefimiz kitabı bitirmek değil. Hedefimizi, hedefimiz bu taşı yerinde oturtmakızdır. Yani şimdi şeytan gelir ki hemen bitirin dersleri. Hemen diğerçi bu dersi bitirdik, bu kitabı okuduk. Aynen Kur'an-ı aldın eline istiyorsun, hatim yaparsın. Şeytan gelir diğer seneci ne diğer? İşte diğer şey yap. Ee, sen başladın okumaya hemen diğer oh oh acele bitir ne güzel gidiyorsun bu sefer ne olur hızlı gidersin hızlı gidersin o zaman ne olur ne anlamını tedebbür edersin ne kelimetlerine bakarsın bazen yanlış gidersin yeter ki hedef neye çitliyor seni şeytan sana diyemiyor Kur'an okuma ama bir hedefe çitliyor o da nedir sen hatim yap ecrin olsun bir gün önce bu sefer ne yapıyor için boşaltıyor asıl Kur'an okumaktan hedef nedir okuyup anlamaktır Yoksa böyle okumak bir şey yazmaz. Onun da ecrü var. Ama asıl okumak nedir? Şeytan istemediği mesele nedir? Okuyup tedabbur edeceksin. Ki Resulullah, Ashab, Dörd İmam vs. böyle yapırlar. Bu da bize nedir? Lazım. İşte bizim hedefimiz dersi bitirmek değil, dersi anlayarak bitirmemiz lazım. Hatta faydası olsun yerinde otursun. Evet şimdi imanın şöbeleri Şübe nedir dedik? Parçaları. Yani kısımları. kısımları. Yani iman dedik nedir iman? Şeriata göre imanın tanımı nedir? İman kelime-i tevhiddir. Allah bunu bizden istemiş. Bunu kalbimizde inanacağız dilimizde ikrar edeceğiz, amele dökeceğiz. Bu oldu iman. Kelime-i tevhid nedir? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Bunu biz yerine getirdik. Bunu biz Allah'ın istediği gibi. Şimdi bu bir başlıktır. Bu dinin özüdür. Bunun altında ne var? Bir sürü dosya açıyorsun. Bir sürü maddeler var. O maddeleri hepsini yerine getirsek biz imanı işlemiş olduk. Dedik, inandığımız imanı yerine getirdik. Madde seçmek şansımız yoktur. Hepsine iman edeceğiz. Ondan dolayı bu imanı yerine getirmek için bakacağız bunların neyi var? Şöbeleri var. İmanın şöbeleri var, kısımları var, parçaları var. Bunların hepsini şeriat, zaten hepsi, bütün şeriat nedir? İmanın parçalarıdır. Şeriat neye emretmişse bu imanın parçalarıdır. Buna in in inanacağız? Bununla da amel yapacağız. Evet şimdi müellif sırayla çok güzel bir şekilde e, düzmüş. Biz de onu sırayla okuyup okuyup açıklaya açıklaya gideceğiz inşallah. Aslında ben isterdim önceden bir öz kısalt kısaltma vereyim imanın şubeleri filan ama e, müelliften giderim daha e, faydalı olur inşallah. Buyurun Eyüp o. İmanın şubeleri Bundan önceki bölümlerde geçen bilgilerden açıkça anladık ki ehl-i sünnet vel cemaate göre imanın hakikati inanç, söz ve ameldir. İtaatle artar çünkü itaatlerin tamamı imandan kaynaklanır günahlar ve masiyetlerle de azalır. İmanın şubeleri, parçaları, mertebeleri ve farklı dereceleri vardır. Bazıları bazılarından üstündür. Bazılarının ecri ve sevabı bazılarinkinden daha fazladır. Evet. Şimdi iman dedi Nedir? itikat, Kavul, emel. Bu üçünü bir araya getir. Ehl-i sünnete göre iman olur. Bu iman nedir dedik? Şehadettir. Kelime-i tevhiddir. Bunu yerine getirmek imandır. Bu iman neyle artar? Neyle artar dedik? İtaatle. İtaat nedir? Allah'ın emriyle. Allah'ın emri nedir? Salih amellerdir. Neyle eksilir? Çötü amellerle. Salih olmayan amellerle, masiyetlerle. Bunlar da nedir? Masiyetlerdir. Masiyetler dedik çifrin parçalarıdır, türünleridir. Salih amellerde imanın şimdi biz ne işliyoruz? O imanın salih emelleri olan parçaları, türünü oradan e, işliyoruz. Onu işleyeceğiz. Bunlar nedir? Salih ameller nedir? Bunları bileceğiz ki işleyelim. Yani insan bir şeyi bilecek ki onu yapsın. Bilmeden ne yapacaksın? Olmaz. Ondan dolayı biz bileceğiz. Dinimizi bileceğiz. Dinimizi bilmeden ne yapacağız? Nasıl amel yapacağız? Amel yapamayız. Biz dinimizi bileceğiz. Hakkıyla tanıyacağız dinimizi ona göre. Nasıl itikadımızı bilmemiz lazım ki? Neye inanıyoruz? Her gelen bize söylese buna inan olur mu? Olmaz. Dini sağlam yerden öğreneceğiz. Bu şerbelere de Tabi dinimizden bir parça olduğu için öğrenmemiz lazım ki, ki o amelleri işleyelim imanımız mükemmel olsun. Evet şimdi iman parçaları var ama bu parçalarda biri birinden faziletlidir. Şimdi ileride gelir Resulullah'ın hadisi ki iman meselesinde bu noktayı koymuş. Bu noktada nedir? Ee, kesin bir e, de, de, de, kaynaktır ve kesin bir kaidedir. İmanın şöbesi meselesinde. Resulullah diyor imanın şöbesi 70 kusur e, iman yetmiş kusur şöhbedir. En yükseği nedir? La ilahe illallah. En azı nedir? Bir az yeteri yoldan çekmek. Bunun arasında ne var? Bir sürü salih ameller var. Bunlar hepsi nedir? Bunlar hepsi imanın bölümleridir, kısımleridir, parçalarıdır. Bunları hepsini biz bilmemiz lazım. Ama bunlar, bunların biri birinden de neyi var? Biri birinden de dereceleri var. Nasıl cennet ehli derece derecedir ameline göre? İmanın parçalarındaki de ameller bazı bazının faziletlidir. En faziletlisi nedir Resulullah diyor? La ilahe illallah ikrar, tevhid ve Müslümanlık Ondan sonra en küçüğü de diyor yoldan bir aziyeti çekip kimseye aziyet verilmesin diye. İstediğiler Müslüman olsun, isteme olmasın önemli değil. İster hayvan olsun, ister canlı olsun, ne olursa olsun yeter ki o aziyeti çekeceksin orada. İnsan bu seviyeye gelse iman, imanı işlemiş olur. Evet. İman sahiplerinin de ilimlerine ve amellerine göre birbirinden farklılıkları ve üstünlükleri vardır. Onlar ilimleri, kesin inançları, sadakatleri, ihlasları, sevgileri... Allah'a itaatleri, salih amelleri, iyilik ve takvaları, Allah'ın emirlerine bağlılıkları ve yasaklarından sakınmaları ölçüsünde kemale ererler ve dereceler kazanırlar. Evet. Şimdi iman ehli, imanın dedik neyi farklıdır? İman şöbeleri farklıdır. Bazı bazından üstündür. Buna göre de ehli de, imanın ehli İmanı üstlenen, imanı inanan ve işleyen de farklı olur. Yani Müslümanlar farklı olur. Yani ehli iman, ehli iman iman ehli de farklı olur. Nasıl farklı olur? Bazı bazından farklıdır. Bazı imanı mükemmel şekilde inanmış, bu derecesi var. Buna göre de cennette de derecesi olur. Nasıl kafirler dedik cehennemde de dere derekeleri var. Çifrine göre aşağı düşer. Ondan dolayı iman ehli de ilimlerine, amellerine göre dereceler değişir. Ben ne kadar imanı mükemmel bir şekilde biliyorsam, imanı bildiğim mükemmel imanı da mükemmel bir şekilde amele dökürsem, işte ben mükemmel bir insanım, cennette de derecem en üsttedir. Biraz daha aşağı olur, biraz daha aşağı olur. Ondan dolayı ilim, yekin, sıdık, İhlas, ihsan, sevgi, Allah korkusu, ona tereddütsüz itaat etmek, salih emelleri işlemek, güzel emelleri işlemek, Allah'ın emirlerine uymak, yasaklarını nan uzak durmak, bu nedir? Bir mükemmelliktir. İşte bir Müslüman ne yapacak? Bunun peşinde olacak. İmanın olsun, mükemmel olsun. İşte imanın ehli buna, da, buna göre ne olur? Değişir. Buna göre değişir. Ne kadar imanı iyi bildin, iyi işledin, o zaman imanın da imanın değişili e, artar ve iman ehli de o imanın artmasına göre Allah indinde nedir? Yerleri faziletli faziletlidir. İşte bu çok önemli arkadaşlar. Bize ne lazım? Allah indinde en üstünde olalım. O zaman en iyi bilmemiz lazım, en iyi amel etmemiz lazım. Bu de en iyi ihlasla yapmamız lazım. Düşman bırakır mı arkadaşlar? Bırakmaz. Düşmanımız bizim sinsidir. Bırakmaz. İlk önceden ne yapar? İhlası bozar. İhlas nedir? Sadece ve sadece bu amel Allah rızası için. Allah için oluyor. İhlasın tanımı budur kısacası. Hiç kimse olmaz. Sadece Allah için olmak. E şeytan bırakır mı? Onu için selef alimlerimiz... Arkadaşlar kimse demesin elini gözküne vurup ben işte ihlasla amel ederim. Kimse demesin bunu. Her zaman öyle deme iddialı konuşma. Seni Allah'a sığınırız. İnşallah ihlasla amel ederiz. Çünkü iddialı konuşmak bir mümine yakışmaz. İstisna da imanda da öyledir. İddiali ben müminim geleceğiz buna inşallah. Ben müminim diyemezsin. Ama ben musulmanım diyebilirsin. Çünkü ben müminim anlamı gelirsen iman tam işlemişsin. İddialık konuşamam. Ne deriz ehl Sünnet'e göre? İnşallah biz müminiz. Bu inşallah çok önemlidir. Bakın iki peygamber var. İki peygamber var. Birisi Hazreti Musa. Birisi Hazreti İsmail. Hazreti Musa Hıdır Aleyhisselam ile çıktı? Yolculuğa. Ne yolculuğuna? Allah'ın emriyle ilim yolculuğuna çıktı. Fıdır aleyhisselam ne dedi Hazreti Musa'ya? Ya Musa dedi sen benimle yapamazsın. Nasıl yaparsın bir şey bilmiyorsun. Hazreti Musa ne dedi? Yaparım dedi. İnşallah yaparım. Değil mi? Mükemmel. Değil mi? Mükemmel konuştu. İnşallah yaparım dedi ya. Ama ne oldu? Yapamadı. Tam şeriata göre de konuştu, yapamadı. İnşallah yaparım. Yapamadı. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi, keşke Musa sabretseydi, biz de biraz ilim öğrenseydik. Örtebildim evet, mi? Ama Hazreti İsmail ne dedi? Taşın üzerinde. Babası dedi, çeselim seni. Rüya görmüşüm. Dedi baba, çes. İnşallah dedi, ben sabredenlerden olurum. Burada ne var? Daha alçak gönüllü var. Herkesin alçak gönüllü. Ama insan lafızına dikkat etmesi lazım. Alimler diyorlar. Bundan dolayı Hazreti İsmail sabretti. Hazreti Musa sabredemedi. Ne dedi? İnş, o dedi ben yaparım. İnşallah yaparım. Hazreti İsmail ne dedi? İnşallah ben sabredenlerdenim. Yani ben kimim sabredenler yanında? Her zaman insan kendisini görsün? Alçak gönül Allah'ın İndinde iddialı konuşmayan. Çünkü insanın kalbi Allah'ın içi parmağı arasındadır. İstedirici bir çevirebilir. Biz ne deriz? Alçak gönüllü oluyoruz. İddialı konuşmazız. Ben müminim, ben yaparım. Ben bu günaha düşmem. Diyebilir misin? Diyemezsin. Her zaman Allah'tan umidin kesmezsin. Aynen ona o Ben İsrail'deki abid gibidir. Geldi dedi Rabbül Alemin'in karşısına Rabbül Alemin dedi ona ben seni amelinle Muhasebeye çekeyim yoksa rahmetimle. Ben dedi ya Rabbi senedir muharamdan çıkmadım dışarı. Hep ibadet ettim seni. Amelimle yap. Benim bir günahım yoktu. Rabbil alemin dedi bir gözünü çıkartın. Nimet gözünü koyun teraziye tartın. Yetmiş senesinden daha ağır geldi. Atına taşamını dedi. Kendinin kuralına göre o zaman yer başladı. Allah da affetti onu tabi. Hiçbir zaman iddialı konuşamazsın. Çünkü her bir şeyi bizim Allah'ın Nimet altındadır. Evet. İmanın şubelerinden çoğunu yerine getirenler, azını yerine getirenlerden Allah katında daha üstündürler. İmanın şubelerinden en yükseğini yerine getiren, en aşağısını yerine getirenden daha faziletlidir. Allah dilediği kimseleri derecelerle yükseltir. O her şeyi bilir, her şeyden haberdardır. Evet. Yani dediğimiz gibi. Kim imanı daha fazla şubelerini anladı, yerine getirdi. Amelle yaptı. Allah'ın emrine uydu. O Allah indinde daha faziletlidir. Allah indinde nerede faziletlidir? Hem dünyada hem ahirette. Dünyada Allah'ın neyidir? Dostudur. Vel Allah'tır. Ahirette de Allahu Teala'nın en e, üst derecededir cennette. Ne kadar üst cennette derece ne o kadar Allah Teala'ya yakın oluyorsun. Çünkü en üstü nedir? Firdaws'aledir dedik. Onun üstü nedir? Rahmanın arşidir. Firdevs-i tavanı rahmanın arşidir. O zaman biz ne yapacağız? En üstün olacağız. Ki imanı en faziletli su alalım. Ve Teala istediğini ne ile? Rahmetiyle ve habir olan en iyi bilen ilmiyle ne yapar? İstediğinin derecesini allah Teala yükseltir. Neden? O zaman bir tane diğer benim suçum var. Allah onu istedi yükseltsin ben istemedi. Şimdi bu ayetleri bu ayetleri böyle anlamamak lazım. Bu ayetleri parça parça anlasan ortaya ne çıkar? Yanlış olur. Çetrefil çıkar ama böyle anlaşılmaması lazım. Ayetler bir bütün anlaşılır. Allah Teala diyor işte, وَمَا تَشَعُونَ illa اَنْ يَشَاءَ Allah. Yani siz istediğinizi yapamazsınız illa ki Allah bir şey istese. Bu nedir? Bu ceneldir. Ama burada ne var? Diğer yerde ne var? İnne hedeynekumun necdeyin. Size yolu gösterdik. İsteseniz bu yolu seçersiniz, isteseniz. bir sürü böyle ayetler var. Yani bunlar biri genel meşi ettir, biri özel insana verdiği seçim hakkıdır. Bunları böyle anlamamız lazım. Onun için Allah Teala burada derse istese, istediğini genel anlamıyla. Allah kimi ister? Kimi sever? Kimi yanında ister? müminleri? Demek ki mümin kim nasıl bir tanesi mümin olur? Kendi iradesiyle mümin olur, kendi iradesiyle kafir olur. Eydi Allah Teala karşımıza çıkar bir tanesi diye Allah Teala bizi yaratmadan önce, dünyayı yaratmadan önce ne, ne demiş? Cennetlikleri ve cehennemlikleri yaratmış. E bunun altından nasıl kalkalım? Bu da çok kolay. Allah Teala seni yaratmadan önce seçim hakkını veriyor sana. Biliyor seni filan oğlu filanı yaratır. Bu tarihte bu zamanda seçim hakkını verir o. iyi yolu seçer yani kötü yolu seçer. Onu da biliyor ona göre meşi ezni koyuyor. İşte bu bir mükemmelliktir. 13 üç i Sünnet'in biz diğer derslerimizde anlatmıştık. Bir özelliği nedir? Bir meseleye bir ayetten hadisten ölçüm vermez. O meselede bütün ayetleri alır, bütün hadisleri alır oradan ölçüm çıkartır. Çünkü bunda mutlak var, amvar, var, has var, mukayyet var. O ayet o ayeti açıklar, o ayet o ayeti takid eder. Bir hüküm bir yerde geneldir, bir yerde ölçümü genelletme bir ayet var. en Sünnet böyle karar verilir. Evet kardeş. İman sahiplerinin Allah katında derece yönünden en üstün olanı azimet sahibi peygamberlerdir. Allah'ın salat ve selamı onların üzerine olsun. Allahümme. Peygamberlerden sonra en yüksek iman derecesi iklastı muvakkitlerindir. Bunlardan bunlardan başka daha pek çok mertebeler ve dereceler vardır. Bunları ancak Allah bilir. Ebediyet cennetine girmede buna göre yarışırlar. Allah katındaki makamları ve dereceleri buna göredir. Allah Teala rahmetini dilediği kimselere tahsis eder. Allah büyük lütuf sahibidir. Onun her şeye gücü yeter. Evet. Şimdi biz bildik dedik, mükemmel bilmek, mükemmel amel etmek. En mükemmeller kimdir? Muhakkak ki Allah'ın elçileri, nebileri, Resulları. Bunlar nedir? En mükemmeldiler. Neden? En al imanın, Kelime-i Tevhid'in en mükemmel şekilde neyini bilirler? İçerini bilirler. En mükemmel şekilde de ne yaparlar? Onu fiile dökerler, canlandırırlar, işlerler. Bu zaman ne oldu? Allah indinde en mükemmeller kimlerdir? Resullardır. Ondan sonra salihler, ha böyle derece derece iner. Ne kadar amelin iman meselesinde şöbelerini imanı anladın kapsamını bildin canlandırdın o kadar merteben derecen Allah indinde artar. Bunlar da hepsi nediler? Ehl-i Tevhid diler peygamberler hepsi tevhid ehlidiler. Bu günde kim peygamberlerin izinde giderse aynen oların izinde, olara uyarsa Kıyamet gününde de Allah'ın izniyle oların yanında olur. Demek ki peygamberleri ittiba etmek bizim için nedir? Bir vaciptir, görevdir. Yoksa sen bilirsin. Etme ittiba. O dünyada kim çeker? Kul kendisi zerar çeker. Ondan dolayı ne lazım bir kula? Bir tacir çıkarını bilmek için ne yapar? Parasını sağlam yere yatırır. E bir kul da ebedi hayatını kazanmak için ne yapar? Sağlam yere ayak basar, sağlam yerden ilmini alır ve sağlam bir amel yapar. O da nedir? Peygamberlerin izinde gider. Ondan dolayı bunlar hepsi e, nebiler, resuller, ve tabi olan ehli tevhid bunlar hepsi Allah indinde en yüksek derecedediler. Allah bize ve onların yanına ilhak eylesin. Ve onların yaptıkları amel gibi bize de o ameli nesip etsin. Sadece söyleyip amel yapmayanlardan etmesin bizi. Çünkü nebiler, salihler, siddikler, imamlarımız nedir? Kovli söylerdiler insanı ders söylediler, kendileri önceden onu işlerdiler. Ki böyle olmasa da örnek olamazsın. Kendinden sonra bir fayda da koyamazsın. Çünkü insanlar söyleyip amel etmesen kimse seni dinlemez. Onu hiç allah Teala peygamberleri gönderirken en güzel örnek sizin dedi, nebilerdir bizim için. Hatta bizim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayette diyor ki onları ittiba etti. Neden itibar işte İşte onlar canlı olarak Allah'ın dinini, İslamiyet'i ne yaptılar? Yaşadılar. Sen de aziyete varsan, seni insanlar tekzip etse, reddetse bak o peygamberler de reddolundu onlara örnek koy. Bize örnek lazım. İslam toplumuna örnek lazım. Onun için bugün günde istiyorsak biz sözümüz dinlenilsin Müslümanlara hakiki İslam tevhidini ulaştırırım. Ne yapmak zorundayız? Önceden İslam'ı fiilimizde yaşamamız lazım. Ben sana gelip önceden kendi kılıp kıyafetim, davranışım, konuşmam, üslubum, adabım adabımı gösterip sana ondan sonra seni davet edeyim. Yani bunu, insan bunu canlı olarak senin üzerinde görse sen ona bir şey söylemeden o kalbin açar seni. İşte bu da davet metodudur. Bunda da Resulullah'tan öğrendik. Davetçilerin imamı. Ama maalesef bir günde bizler ne yapıyoruz? Tam tersini yapıyoruz. İyi çene var bizde. İyi laf yetiştiririz. Ama amel nedir? Dibe vurmuş. Yani yani nedir amel? Urfi. Yani şey adet gereği bir amellerimiz var. Maalesef Yoktur. ibadet gereği. Hiç kimse en basit şey. Mesela azan okunuyor. Biz ne yapıyoruz? Birbirimizle konuşuruz. Hiçbir toplumda gördünüz mü? Bir gün oturmuşuz böyle azan okundu. Bir tanemiz desin ya süsün arkadaşlar. Resulullah sallaha sen ne diyor? Azan muazzan okurken azanı dinleyin ve onlara tekrarlayın. tekrarlayın. Hiçbirimiz gördünüz mü bunu diyoruz? Yok. Budu budu budu budu, budu. konuşuyoruz. İşte bu nedir? Eğer ben görsem bir tane önümde böyle yaptı, aa ne güzel diyelim, yarın ben de orada yaparım. Çünkü doğru bir şeydir, Resulullah de emretmiş. E vesaire, bütün amelleri böyle işlememiz lazım. Evet kardeş. Allah Teala yüce kitabında imanın itikadi, kavli, fiili, açık ve gizli şubelerin olduğuna işaret eden pek çok ayet zikretmiştir bu şubeleri yerine getirenleri övmüş onları takva sahibi sadık müminler diye isimlendirmiş sonur onlara kurtuluşu, başarıyı ve cenneti müjdelemiştir o şöyle buyurmaktadır Evet. şimdi e, bu peygamberler de ilgili bu, bu bölümden önce ilgili bir ayet var onu okuyacağım Nisa surası e, 69. ayet <Sessizlik> ve men yutu'illeh e ve resule çibayeti biz çok yerde açıkladık yani imanımız mükemmel olmak için وَمَنْ يُطِعَ ve وَرْرَسُولَ Vahiyeti ezberlememiz lazım. Vahiyeti ezberleyip amel etmemiz lazım. allah Teala diyor, kim Allah'a ve Resulullah'a itaat ederse, itaat ederse, itaat nedir dedik? Emrinden çıkmazsın. Allah'ın istediği gibi yaparsın, istemediği gibi de bir şeyden uzak olursun. Kim hakkıyla Allah'a ve resulüne itaat ederse ne olur? Ne olur? Ya Rabbi fa ulaike. Onlar ki, ma'l-lezina Ma en'am Allah. Allah Allah onların üzerine nimetini bırakmış. Nimetini vermiş. Minen nebiyine. Kimlerdir bunlar? İtaat etsen kimlerle olursun? Nebiler, salihler, Şühadehler, şehitler Sıddıklar Ve hasune Refika Bunlardan da olmak ne güzel söhbet Ne güzel arkadaşlık Ne güzel celis. İnsan istemez mi bunlardan olsun O zaman bunlardan olmak için ne lazım Allah'a itaat Allah'a itaat nedir Yani kelime-i tevhidi ikrar ettiğin kelime-i tevhidi yerine getirmektir yani ben sadece kılıfını alıp değil dosyayı senden alıyorum kılıf olarak ama içi, içindeki bana lazım değil. Ne olur desen lazım değil İmanın bir şey yazmaz. İçindeki önemlidir. Kılıfını aldın boş kılıf olmaz. İçisi bir arada olması lazım. Onun için ehli sünnet üzerinde durmuş Amel imandan bir cüzdür, parçadır, ayrılmaz. Olmasa olmazıdır. Hiçbir ehli sünnet alimi dememiş imal imanından cüz değil. Diyenler de çok azınlıktır ve böyük bir hata yapmışlar. Alimlerimiz, imamlarımız onlara da ne yapmış? Reddiye vermiş. Nereden reddiye vermiş? Havalarından mı? Hayır. İctihadlarından mı? mı? Hayır. Nereden? Allah'tan. Allah'ın kelamından, Resulullah'tan, ashabtan, dört imamdan vesaire. Evet. Sonra bir ayette de aynen bu konuyla ilgili ne diyor? يَرْفَعِ اللّ... اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير Ulil ilmi ne yapar? Allah Teala yükseltir. Nerede yükseltir arkadaşlar? Ulil ilim nerede yükselir? İlim ehli nerede yükselir? Evet. Ulil ilim Nerede yükselir? Dünyada yükselir, ahirette yükselir. Çünkü dedik biz? Dünyatta dünyada bir cennet var. Onu girmesen içine, yaşamazsan o cenneti ahiretteki cennete giremezsin. Bu çok güzel bir sözdür. Alimlerin sözüdür. Dünyatta dünyadaki cennete girmesen ahiretteki cennete giremezsin. Dünyada hangi cennet var? İslamiyet'i, tevhid kelimeyi yerine getirsen sen dünyanın cennetine girdin. İslamiyet'i yaşayacaksın. Ve bilfeil yaşayanların hayatını okun, siyerini okun. Resulullah, ashab, dört imam, vesaire, evliya Allah'ların hayatını okuyun. Bakın ne diyorlar? Öyle mutluluk yaşamışlar ki hiçbir kimse ne krallar ne padişahlar, ne zenginler şey olur gibi mutluluk yaşamamışlar. Asıl mutluluk nedir? Allah rızasıdır. Allah rızasına nail olan en mutlu insandır. Onun için ulul ilim peygamberlerin varisleridir. Bizde ne olmamız lazım? Usulde ilim olmamız lazım. Ulul ilim olamıyorsak onların izinde gitmemiz lazım. Oların amelleriyle amel etmemiz lazım ki biz ne olsun? Bunlar gibi yerfa yerfa Allah e, Yirfa Allahu allazina amanu minkum ve allazina utul ilme derecat. Elmine göre derece derecen var. Allah bima taamalon khabir. Allah işlediğinizi hep iyi bilir. Ona göre dereceniz kaldır. Ne kadar Allah'a yakın düşersen Allah Teala o kadar yakın düşersin. O zaman çaba göstermemiz lazım. <gülüyor> ne için? Çaba göstereceğiz. Hatta Allah'a yakın düşen. Allah bize yakın düşse en sevgili kulu oluruz. E bizim de hedefimiz bu değil mi? Budur. Evet şimdi gelelim. allah Teala birçok ayette birçok hadislerde de tebine geçti. İmanın şöbeleri geçti. İmanın şöbeleri itikadidir. İtikattan olur. Kalptedir. Bir kısmı kavuldedir. Bir kısmı nedir? Fiildedir. Aynen imanın biz bunları açıkladık. imanın. İtiqat kalp amelleri var. Kalp amelleri nedir? Muhabbet, tevekkül, sıdık, Bunlar hepsi ihlas, bunlar kalpten olur. Bunlar elden olmaz, dilden olmaz. Ben akşama kadar söyleyeyim ben Allah'ı sev, ihlaslıyım olmaz. Kalpten bunu yapacaksın. Bazı ibadetler var dilden olur. Kur'an okumak zikir vesaire. Davet bazı ibadetler de ağızdan olur. Bazı üçünde birden olması lazım. Her çeşit yerine göre var. Evet, bunlarla ne olur? Va batini ve zahiri içten ve dişteç amellerden Allah Teala bunlar imanın şübelerini ayırmıştır. Birçok ayette. Ee, Bakara surası 177. ayette. Apaçuk şekilde bunun şübeleri var. Evet, oku bakalım Bu ayeti. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz iyilik değildir. Asıl iyilik o kimsenin iyiliğidir ki Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere inandı. Sevdiği malını yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilencilere ve boyunduruk altında bulunan köle ve esirlere verdi. Namazı kıldı, zekatı verdi. Anlaşma yaptıkları zaman anlaşmalarını yerine getirenler, sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabredenler işte doğru olanlardır. Allah'ın azabından korunanlar da onlardır. Evet, şimdi burada diyor ki: "Leysel birra en tuvvelu wujuhakum wujuhakum kıblal meşrik ve'l mağrib. Velakin'l birra men âmana billahi ve'l Diyor şu Allah Teala: Eğlik o değil ki siz sağa sola sola yüzünüz çeviriyorsunuz. Yani bu ne, neye, neye delalet ediyor? Yani sadece gösteriş. Yani ben kıbleye yöneldim. Ha? Ben filan ameli yapıyorum. Eylik bu değil. Yani bu zahiri, zahiren sadece amel olmaz. Ne lazım ona? Batın lazım. Batına ne lazım? Zahir lazım. Hepsi birbirine bağlıdır. Çünkü münafıklar da bunu iddia ediyorlar. E biz de namaz kılıyoruz, biz de zekat veriyoruz sizinle. Ama asıl eylik bu değil. Asıl iman bu değil. İman nedir? allah Teala diyor. وَلَاكِنَّ birra <الْبِرَّة> İman. Bir burada imandır yani. Men اَمَنَ بِاللَّهِ Nedir? Hakiki eylik, hakiki uymak allah Teala Teala'nın yoluna Allah'a iman etmektir. Tabi Allah iman etmek nedir? Yani Allah'ın varlığına, te hakkıyla tevhidine ve Allah'ın eee gönderdiği resullara ve dine iman etmekte. Bu nedir? Din Allah Teala her şeyin başıdır. Her iman ima, inancın başıdır Rabbil Alemin. Ondan sonra ne diyor? Burada bitmiyor. Hatırlatıyor. İtikad babında. Çünkü Allah Teala'ya iman ediyorum ben ama amel yok. Amel yapmak için ne diyor sana? Vel yevmil ahire Ahiret gününe iman. Ha hemen ceton düşüyor. Niye Rabbil Alemin ahiret günü dedi? Çünkü o hesap günüdür. Orada ne var? Terazi var. Yani bütün amellerimiz bizim o teraziye tartılır. Ondan sonra cennet cehennem var. Hemen vurgulu konuşuyor Rabbil Alemin burada. Yani hakikat diyor iman budur. Allah'a iman ettin bitmedi de. Ne yapacaksın? Hakkıyla Allah'a iman et. Ama ahiret gününe için çalışmadıkça ne olur? O imanlı olur. Ne yazar? Bir şey yazmaz. Çünkü içi boş geliyorsun. Burada ne diyor Rabbil Alemin? Ahiret gününe. Ahiret gününün içinde neler var? Bu itikadi babinin ne var? vel meleiketi vel meleiketi melekler. Melekler nedir? Allah'ın bir varlıklarıdır. Ama biz onları görmüyoruz. Allah'ın askerleridir. Biz onları görmüyoruz. Allah onları nürden yaratmış. Buna inanmak nedir? Vaciptir, farzdır. Bunlara inkar etmek küfürdür. Onun için buna inanmamız lazım. Akılcılar ne oldu burada? Boşa çıktı. Akılcılar inanmıyorlar. Diyorlar biz bir göz gözümüzle görmesek inanmayız. Onun için Allah Teala hatırlatır. Sakın aklınızı çalıştırmayın. Bu alanında çalıştırın. Alanında olmıyor olmadığı yerde çalıştırmayın. O zaman ya ahiret gününe iman ettin bitmiyor sadece. Neyine iman edeceksin? Gaybe. Gayb nedir? Melek gaybtendir. Sonra bir de dönüyor ne diyor? Vel kitabi. Kitaplara. Allah'ın gönderdiği bütün şeriatlere. Yani sadece sen olduğun evrene inanmak iman değil. Hazret adamdan Resulullah'a kadar, Resulullah'tan ahirete kadar inanacaksın. Dünyanın tarihine inanacaksın. Biz inanıyoruz elhamdülillah. Ama bu ayet bize harita çiziyor. Sonra ne diyor? ne nebiyin. Bu kitapları getiren nebilere inanacaksın. Bak ayet çok lezizdir. Bu kitabı getiren kim getirdi bunlar? Allah'ın elçileri. Bu kitaplara iman edeceksin. Hakkıyla iman edeceksin. Ondan sonra bitti mi? Aslında burada bitmesi lazım. Ama detay veriyor Allah Teala. Bu da detay vermesi nedir? Aslında bizim lehimize aleyhimize değil. Ne kadar detay verirse o kadar lehimize Çünkü faydalanırız bundan. Allah Teala gafurur rahimdir bizim için. Ama insanoğlu kendi kendi için nedir? Acımasızdır. Kendi kendini acımıyor. Acım Allah Teala bak hem yaratmış hem de bize yol gösteriyor. Sonra ne diyor? Burada bitmiyor. Bir de bu şeriatın içinde biraz açıyor bizim için. Unutmayalım diye. Ne diyor? E şimdi kitap dedik, melek dedik, ahiret gün dediğine kaldı? Zekat kaldı. İslam'ın şartları ya. Ne diyor? وَاَتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ Bu nedir? Zekatın sekiz tane bölümü var ya. Sekiz sene bölümü var zekat. Zekat kime verilir? Zekat ferzidir. Bir de neyi var zekatın? Sünneti var. Zekatın sünneti nedir? Sadakadır. Ferzi nedir? Senelik zekatın var ise belli bir miktarda paran birikti. Kırkta birin allah Teala için bu ferz üzerine. Bir de bunun neyi var? Sağ alı verip sol alının haberi olmasın sadakası var. İşte bunlar nereye verecek? Bu sınıflara verecek. ''Ve kurba'' dedik, kısım akrabaya, en önemli kısım akrabaya vereceksin. Çünkü herkes kısım akrabasını tutsa ne olur? Toplumsallık ne olur? Destek bulur. Zaten İslam, Allahu Teala İslam dininin yer üzerinde şeriatı hakim olmak için bir insanı toplumsal yaratmış. Bu toplumsallığı cüzlendirmesi nedir? İnsanlar birbirlerini sevmesi lazım. E ben amcamın oğlu. Amcam, dayım bakıyorum gidip başkasına parasını veriyor, bana vermiyor. Ne olur? Çin nefret olur ortaya da. Ama amcam önce beni görüyor. Ondan sonra gidip insanları görüyor. Bu ne oluyor? Sevgi. İşte bak allah Teala o şeytanın yolunu çetmiş. وَالْيَتَعْمَا <gülüyor> yetim, Yetimler kalpleri kırık olur. Öksüzdür değil mi? Yetimdir. Kimsesi yoktur. Yetimdir. Mesakin, Miskin nedir? Miskin, fakirden bir derece yüksektir. Fakir yokudur. Fakirdir. Yani ne zaman yemeği bulsa yer. Miskin nedir? Fakirden bir derece üstündür. Yani öğünle yemeğini bulsa akşamı bulmaz. Akşamı bulsa öğünleği bulmaz. Böyle. Bu ne? miskindir. de miskindir. Yolda kesilen insan. Adam var zengindir ama bir yere yetişti adamın zantasını çaldır, malı gitti. Yani ortada kaldı. Bunun elinden tutmak ne demektir bilir misin? Bunu elinden tutmak yani sen toplumun içinde ne yapıyorsun ee, yak para oluyorsun. Sen bu yabancıdır bir memlekette o bir memleketteki insanları onun ailesini, aşiretini kazanıyorsun. İşte bu bizim oğlumuza yardım etti diyorlar. İşte toplumsallık buradan olur. Wa sa'iline <Sessizlik> wa Sonra ne diyor Allah Teala? ve qama alsalate namaz dinin direği. Bak, burada ne yaptı zekatı? Tekil etti. Çünkü namazdan zekat her zaman bir arada gelir. İslam'ın şartlarında. Her çok ayetlerde namazı, ikamet eden ve veren. İkisi birbirinden ayrılmaz. Çok önemli oldukları için. Sonra bu da bitmedi İslam'ın şartları. Birinci İslam'ın şartları, e, imanın şartları. Sonra İslam'ın şartları. Bu da bitmedi. Allah talihini ertir. Walmufuuna biahdim, ida ahedu. Ahed nedir? Ne diyor orada? Antlaşma. Ha? Antlaşma. Yani ahed e, söz. Bir tane söz verdi, sözünde duracak, değil mi? Bir taneyle sözleşiyor. Amanat. Ahid amanata riayettir. Aslında ahid amanata riayettir. Yani bir söz amanattır senin üzerinde değil mi? O ahde ne? Ahde vafa Diyoruz ahde vafa. Bizim atalarımızda da var. Nedir? Mufune bi'uhudin. Ben sana söz verdim. Zamanı geldi sözümde duracağım. Bu nedir? Ahdime ifa ettim. Vafa ettim. Yerinde durdum. Bu bir Musulmana yakışan budur. Allah'ın sevdiği kul dedikleri sözünde durar. Bugün de Müslümanlar, çulahımızı koyar mı önümüze? Kim, hangi Müslüman sözünde duruyor? Maalesef. Tam tersine sözümüzde durmamazın kaidelerini, kurallarını yazıyoruz. Çıkış yollarını arıyoruz. Yeni de bunu şey say sayıyoruz. Yani bir tane atlatıyoruz böyle. Uyanıklık. Uyanıklık sayıyoruz. Laf cambazlığı yapıyoruz, uyanıklık sayıyoruz. Halbuki bir Müslüman'a yakışmaz. Sonra ne hatırlatıyor Rabbül Alemin? Wa al fil basai bas Sabır. Sabır nedir dedik? Kimin başarısıdır? İsmail. Sabır. Neyin sırrıdır? Peygamberlerin başarısını, başarılarının sırrıdır. Bütün peygamberler neyle başarıya uğradılar? Sabırdan. Sabru müftahül faraj. Sabır her şey hedefe yetişmenin neydir? Yoludur. Sabırsız olmaz. Onun için allah Teala diyor Allah sabır, sabır, sabır edenlere hesapsız ecir verir. Sonra ne diyor Rabbil Alemin? Ha, nerede sabır? Be'sa'i ve zarrâ. Bäs nedir? Hı? Ha? Sıkıntı. Ha? Sıkıntı, sıkıntı. Hastalık ya anlamda kullanıyor bazen. Bäs, sıkıntı. Zorluk. Zor günler. Zarra. Savaş durumları. Dert. Zarra ne demiş darra orada? Savaş zamanları. Savaş zamanları. Yok. Sıkıntı. Sıkıntı hastalık ve savaş zamanları. Evet. Pîn al savaş zamanlarıdır. En büyük sabır bir Müslüman savaşa girdi. Orada ne yapacak? Sabır yapacaktır. Çünkü o sabır savaşı, sabır olmasa hiç kazanamaz. Neye sabredeceksin? İşte ölüm. Sabredeceksin, kazanırsın. Ula'ika. Aleykümselam. Bunları işledin ne olur? Bunları hepsini işledin ne olur? Ula'ika. İşte bunlar. Bak imanın şartları var burada. Ee, İslam'ın şartları var. Detaylar da var. Ondan sonra ne diyor? Ulaikellezine sadakû ve ulaikehumul muttegûm. İşte bunlar, bunları hepsini işleyenler nediler? Bunlar işte sadıklardır Rabbül Alemin diyor. O zaman bu hayatın altına girmemiz lazım arkadaşlar. İmanın bu nedir Şöbeleridir. Biz bunları bilmemiz lazım. Allah'ı u Teala'nın eğer biz bu saydıklarımızı imanın şartleri İslam'ın şertleri ve detayları saydıklarına göre biz bunları yerine getirirsek Allah diyor hakiki sadıklar bunlardır işte. Ve bunlar nedir? Hakiki muttakiler diler. Muttakiler nedir? Dedik. Takva ehli. Takva nedir? Takva şudur. Allah'tan kendi arana e, Allah-u Teala'nın Allah Teala azabıyla kendi, kendi arana bir sed, sed yapıyoruz. O sed nedir? Salih ameldir. Bir tane devamlı salih amel işlese maalesef ehli takvadır. Salih amel niye işliyoruz arkadaşlar biz dedik? İmanımız artsın. İmanımız artsa ne olur? E cennete gireriz. O zaman biz ehli takvayız. O zaman ehli takva olmak için tamam lafta dedik olur. Ama hakikol olmak için ne yapacağız? İşte enbiyeler gibi işleyeceğiz. Allahlar, peygamberler, nebiler, rasuller ne getirmişse onu yapacağız. insan insanoğlu bunu yapabilir mi? Evet yapar, çok basit. Yaptı, birinci kuşak hakkıyla yaptı, üçüncü kuşak yaptı, üçüncü kuşak yaptı. Bugüne kadar yapanlar var mı? Var. Ahirete kadar yapanlar var mı? Olur. Az olur, çok olur ama olur. Demek ki Zor bir, zor bir iş değil. İnsanoğlu yapabiliyor. Ne burada? Yeter ki düşmanının oyununa gelmeyeceksin. Planlerini bileceksin. Seni engellemezsin. Evet. Diğer ayete geçelim. Muhakkak ki müminler mutluluk ve başarıya erdiler. Onlar namazlarında huşu, tam bir saygı ve tevazu içindedirler. Boş şeylerden uzak dururlar. Zekatı ifa ederler. Mahrem yerlerini günahlardan korurlar.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 Şimdi bu müminin surası 1.11. Geçen derste bir derste demiştik bunu ezberleyin arkadaşlar halinde okuyun. Bunu açıkladık. Bunu burada açıklamayacağız. Ama bir şeye hatırlatayım sadece. Burada ne diyor ayetin başında? قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Muminler ne yaptılar? Kurtuluş, başarı, falah. Ne zaman olur bu hakkıyla? Ne zaman? Ataştan kurtarsın cennete girsin. Çünkü dünyanın dediği evrenin sonu içi yerde bitiyor. Biri ateş, cehennem, biri cennet. Buralar ebedidir. Bundan sonra yoktur, değişilmekte de yoktur. O zaman kim kurtarır müminler? Mümin demek nedir? Yani ehlu iman. Ehlu iman nedir? Yani imanı yüklenenler. Ne ile üstleniyorlar? İmanı hakkıyla biliyorlar. Onu hakkıyla işliyorlar. Ne yapıyorlar? İmanı biliyorlar, işliyorlar. İman nedir dedik? Kelime-i tevhiddir. Bunun altında ne var? Şöbeleri var. Parçaları var. Bunları ne yapacağız biz? İşleyeceğiz. Yerine getireceğiz. O zaman ne oluruz? Mümin oluruz. Burada Allah Teala diyor, "Müminler kurtardılar." Kimlerdir? İşte namazlarında huşula kılanlar. İşte kötü şeylerden uzak duranlar. Zekatlarını verenler. Ne sayıyor burada yine? İmanın ve İslam'ın şartlarını sayıyor. İmanın içindekileri sayıyor. İşte bunlar hepsi imanın şöbeleridir arkadaşlar. Bu şöbeleri tek tek bilsek kurtarırız Allah'ın izniyle. Ondan sonra ne diyor? İşte bu şöbeleri işleyen İmanın şubelerini işleyen ne olur? Yani hakkıyla bileceksin, hakkıyla işleyeceksin. Ne olursun? Diyor işte bunlar. nedir? Varislerdir. Neyi var? Var, var, var. var? Para mı? Ne var alıyoruz biz? Firdevs. Firdevs. Firdevs nedir dedik? Cennetin en yüksek tabakasında Allah'a, Allahu Teala'ya en yakın. Kim var orada? Nebiler, salihler, sıddıklar, şehidler, Oların yanına. Gideceğiz. Hum fiha halidun. Şimdi bu kadar müjdeden sonra da Firda Sayyid ne olacak ondan sonra? allah Teala ayeti en güzel şekilde, en mükemmel şekilde bitiriyor. Ne diyor? Hum fiha halidun. Yani müjde üzerine müjde veriyor sana. Ne diyor? Bu nimet, bu peygamberlere konuşuyor, bu Rabbil alemin en yakınlığı sadece bitmiyor. Burada kalıcısınız, ebedisiniz.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 Bu nedir? Ma'arız suresi 19 34. Neyle başlıyordu? İnsan. İnsan hırslı ve sabırsız olarak yaratılmıştır. Evet. Helu nedir? Dücü innel insane hulika heluan. İnsan nedir? Adem oğlu. Sabırsız. Her şeyde aceleci. Ha? Her şeyde nefesi dar, kısa. Sabretmez. Her şeyi ani ister olsun. Anlatabildim mi? Her şeyi gözüyle görsün. Her şeyi akliyle ile Öyle bir yaratıktır. Bunu yaratan söylüyor. En iyi kim bilir? Yara Yaratılanı yaratan bilir. İnsan oğlunu en iyi kim bilir? Allahu Teala bilir. Öyle bir şeydir. Allahu Teala diyor ki insan oğlu kuşmandadır. Yani bütün insanlık insan oğlu nedir? Kuşmandadır. İşi bitmiş istisnatim illa muttekin takva sahipler. Burada da dur insanoğlu öyle yaratılmış. İdameşuş şerrü cazuan ve izameşu'l hayru menuan. Eğer ona bir şer, bir kötü, bir musibet gelse hep ne yapar? Şikayet eder. Sabretmez, değil mi? Ama bir her de olsa, bir nimetin içinde olsa bu benimdir. Hiç kimseye ortak etmez. İnsanoğlu yapısı mıdır? Burada istisna var. Bazı ayetlerde ne diyor? Muttakîn. Bazı ayetlerde muninin. ha? Burada ne diyor? İllel musallîn. Musalliler nedir? Namaz kılandır. Musallî namaz kılan İyidir. Namaz kılan nedir? Namaz nedir burada? Dinin samboludur. Namaz nedir? Aslında namaz dinin direğidir. Olması olmazıdır. Yani hiçbir aklına gelmez. Birden resmen Musulmanın namaz kılmıyor. Öyle bir şey olmaz yani. İmkanı yoktur. Yani Müslüman dedik İslam'ın neyidir? Namaz şertidir. Yani olması olmazıdır. Burada musalli dinin sembolüdür. Yani bir tane ne zaman namaz kılar? Dini üstlenmiş hakkıyla. Onun için namaz ne diyor allah Teala? Münkerden nehyeder? Eyliğe emreder. Hakiki namaz mıdır? Soral Allah Teala demiyor Musallim. Bugün de çok namaz kılanlar da var. Aynı o dosya gibi içi boş. Namazlarımızın da içi boş. Terazide biz onun süpüsünü terazide göreriz. Seviniriz, geliriz meleklerin önüne. Namazlarımız var, içi boş çıkar. Çünkü neden? Bakarın neden? Elledin hum ala salatihim daimun. O musalliler kurtarır. Namaz kılanlar salatları da daim diler. Yani devamlı salat, namazlarını devamlı mükemmel şekilde kılıyorlar. Allah'ın istediği şekilde. Allah'ın istediği şekilde namaz arkadaşlar? Beş vakit camide kılacaksın. Vaktinde kılacaksın. Ha? Hakkıyla kılacaksın. Sünnetiyle kılacaksın. Resulullah'ın emrettiği gibi ve Resulullah'ın kıldığı gibi kılacaksın. Sonra ne diyor? Bu namaz kılanlar sadece namazları değil. وَالَّذ۪ينَ ف۪ي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ malum Mallarında ne var? Hak var. Kimin hakkı var? Ma'lum. Sekiz tane sınıf saydık biraz önce. İşte fakir, miskin, mücahidler vesaire. Bunlar nedir? Sekiz seneye hak ma'lum var. Ma'lum nedir? Zekattır burada. Zekatını vereceksin. Parası olan. Olmayan ya benim param yoktur, bayet beni şümletmez etmez diyebilir mi? Hayır, diyemez. Olmayan nefsiden, yani inanarak bunu bu ibadet yapacak. Ne diyecek? Evet benim param olsa tık tıkına veririm bu şeyi. Allah beni niyetten yapar bir iş. Bu ibadeti niyetten yapar. Bugün de bizim birçokumuzun neyimiz var? Belki mi aşımız zor yetiyor bize. Ama biz çatın fıkhını okumayalım mı? İbadetini yaşamayalım mı? Hayır yaşayacağız. Nasıl yaşayacağız? Diyeceğiz bizim olsa yapacağız. Şimdi bu ibadeti yaşamak nedir? Asıl da e, oturduğun yerde ecep kazanıyorsun. Nasıl Resulullah diyor hasen? Hasadetlik. Kötü bir şeydir. Güzel bir şey değil. Neh edilmiş. İlla, i̇lla nedir? birkaç yerde mehmuttur, güzeldir. O da nedir? Bir tane malı yoktur. Diyor Allah bana bir böyle mal verse filan gibi. Ne yaparım? Ben de öyle cami yaparım. Yani öyle Allah yolunda serf ederim. veririm. Medrese yaparım. Kitap basarım. O sayıda. Bir de nerede? Bir de hemen sesi var. Güzel Kur'an okuyor. Allah bana de ses verse böyle güzel Kur'an okurum. İşte bu ibadeti neyle yaparsın? Parası olmayanlara müjde. Al. Niyetle ibadet yap. Nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor birden ölse kalbi cihadı konuşmasa ne olur? Nifak şüübesi üzerine olur. Nifakın bir bölümünde gider. Ha benim imkanım yoktur şimdi cihade gideyim ama elimde olsa giderim. Ne yapmam lazım? Kalbimde konuşmam lazım. Yani cihad yoktur ülkemizde mesela diyelim. Ya yarın bir gün bir halife çıksın kafirlerle cihat çıksın ilk Allah gideriz hayatımızı kanımızı veririz Allah yolda en azından bunu ciddi olarak Rabbinle beraber bunu yaşayacaksın. O zaman oturduğun yerde işte e, hesabına e, geliyor. Ecir geliyor. Lissaili vel mehrum vel lezine yusaddikune bi yevmi din. Din günü nedir? Yevmi din Yomul Kıyamet. Kıyamet günü ne yaparlar? Kıyamet gününe iman ederler. Kıyamet günü nedir? din nedir? Kıyamet günü. Din hesap günüdür. Maliki i din. O, o günün maliki kimin elindedir? Allahu Teala'nın elindedir. Din hesap günüdür. O güne inanmak nedir dedik? Aynen Yomul Ahir. Derayette diyor ki. Yomul Ahir nedir arkadaşlar? Ahiret gününe iman etmek. Ahiret günü nedir? O günden başka bir gün yoktur. O günde ne var? Terazi var. Kazanına koydun, Çepçene o gelir. Amel defterine ne yazdın? Terazide onu bulursun. O zaman başkası gelip benim terazime bir şey koyamaz. O zaman ne yapacağız? Çalışacağız gece gündüz. Doğru yapacağız. İşte sadece namaz kıldım bitmedi. O günün hesabını vereceksin. Bunlar nedir hepsi arkadaşlar? İmanın şubeleridir. وَالَّذ۪ينَ هُمْ min عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ Müşfik nedir? Hı? Korkma Rabbim. Ya sadece korkmak değil. Korkmakın en üst, en üst zirvede olan derecesidir. İşfak ediyorsun, acıyorsun, nasıl olur diyorsun. Gece gündüz gözünün önündedir. Allah'ın azabından ne yapıyorlar? Korkuyorlar. Hakkıyla korkuyorlar. kendilerini acıyorlar Allah'ın azabından. Biz taşıyamıyoruz azabı diyorlar. Zordur o azab, biz yapamayız. Hesabını yapıyorlar o azabın. Bunlar nedir? Hakiki musallilerdir. Namaz kılanlardır. Şimdi anlıyoruz niye Allah Teala dedi illel musallin. Çünkü diğer ayette de ne diyor? Namaz diyor çok zordur. Namaz zordur insanlar için. İllel muttekin. Allah'tan hakkıyla korkanlar için İbadet zor zor değil tam bir bir şeydir ee, bir e, nimet trolar için.